Bugünkü nöbet kelimesi, nöbet kelimesinin türevidir. Nöbet, bir şeyin nöbeti gelmek, sırası gelmek gibi anlamlar taşır. Bu kelime tarihimizde iki anlam taşırdı. Bunlardan bir tanesi askeri anlamıydı, yani nöbet tutmak. Bugün askeri kışlılarda nöbet tutulur. Askerler daima sınırlarımızda nöbet tutar. Askerlerimiz sınırlarımızda nöbet tutmaları o kadar sevaptır ki onlar orada nöbet tuttukça biz içeride huzur içerisinde dururuz. Buradan Mehmetciğe de selam olsun. Nöbet tutanlara özellikle Allah güç kuvvet versin. Efendim nöbet kışlalarda genellikle bugün düdükle tutuluyor. Yani nöbetçi çavuşu bir düdük alıyor eline. Bir düdük çalıyor. Bir sonraki nöbetçi o düdüğü duyunca tekrar bir düdük öttürüyor. Sonraki nöbetçi tekrar düdüyor. Böylece düdük sesi bir kışlanın etrafını dönüp dolaşıp geliyor. Eğer bir yerde kesinti olursa düdük sesi... ...nöbetçi çavuşun yahut da nöbetçi subayının başladığı yere tekrar dönüp dolaşıp gelmiyorsa... ...bir yerde ya kesinti vardır, ya asker hastalanmıştır, yahut orada bir maraza çıkmıştır... ...yahut da düşman saldırmıştır diye hemen oraya kontrole devriyeler kontrole giderler. Atalarımız nöbeti düdük çalarak tutamadıkları zamanlarda yahut da düdüklerin olmadığı zamanlarda... ...nöbetçiler karşılıklı olarak aynı sesi takip edecek şekilde... Yektir Allah yek diye bağırırlarmış. O ikinci yeki uzatarak sesin tamamen gitmez. İran'da aynı nöbetin Hudahu şeklinde tutulduğuna dair Evliya Çelebi'nin yazdığı var. Kulaklarıyla duyduğunu söylüyor. Yektir Allah yek ile bütün geceyi nöbet tutan bir asker düşünün. Sonra da şimdi Fuzuli'nin bir beytini hatırlayalım. Diyor ki Fuzuli, sanmanız kim geceler beyhudedir efkanımız mülki aşk kişisi hisarı istikamet bekleriz. Yani sevgilisinin uğrunda sabaha kadar nöbet tutacak şekilde yani yekdir Allah yek tekrarını yapa yapa adi tazikre dercesine diğer manasında da ilahi manayı bir kenara bırakacak olursak sevgilisinin adını hiç durmadan ana ana sabaha kadar uykusuz kaldığını bunun adının da aşk nöbeti olduğunu aşkla nöbet tutmanın böyle olduğunu söylüyor. Efendim nöbetin ikinci bir çeşidi vardır. İkinci anlamda nöbet atalarımız tarafından mehter takımı için kullanılmıştır. Mehter takımı nöbet vurur. Ne zaman nöbet vurur? İkindi vakitlerinde padişahın huzurunda nöbet vurulur. Bu nöbet vurulmaya çeşitli işte makamlarda mehter takımı devletin Ali olduğunu işte gücü sembolize edecek şekilde padişah saraydaysa sarayın önünde yok seferdeyse o otağın önünde sahra'da askerlerin beraberinde böylece yeni ve askerlerin olduğu her yerde Mehter takımının nöbet vurması bir nevi devletin gücünü askeri olarak başkalarına da hatırlatmak anlamına gelir. Viyana önlerinde biliyorsunuz mehter takımının vurduğu nöbetler, vurduğu nöbetler Viyana'daki pek çok insanı ürkütmüştür. Osmanlı askerinin gittiği seferlerde mehter takımıyla yaptıklarını sadece devletin gücünü göstermek ve teslimiyet açısından da düşmanın teslim olması açısından da çok önemlidir. Bu nöbetler biliyorsunuz belki ta Osman Gazi zamanından başlamıştır. Eski Türk türesi olarak köz ve davul vurdurulur imiş. Sonra Selçuklu Devlet işte 1289'dan 99'dan itibaren Selçuklu Devleti adına nöbet çalınmaya başlanmış. Fatih döneminde de mehter takımı artık kurallaştırılmış. Bundan böyle tam teşekküllü birkaç kat mehter takımı nöbet vurma haline gelmiştir. Bugün nöbet dediğimizde aslında hatırlamamız gereken bunlardır. Yani bir askerin nöbeti, iki mehterin nöbeti. Allah kimseye hastalık nöbeti vermesin.